Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Karadeniz bölgesinde son aylarda azalan yağışlar kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki baraj ve göllerde su seviyeleri düştü. İçme suyu kaynakları azaldı. İlginçtir. Küresel iklim krizine bağlı yağış rejiminde değişen bölgede kuraklığa rağmen ani sel ve heyelan riski arttı. Tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesini isteyen uzmanlar çay ve fındık bahçelerinde bu uygulamanın yapılmasının riskleri önleyeceğini belirtiyor. Uzmanlar yine çay hekiminde teras uygulamasından kaçınılmasını önerirken dere yatakları kıvrımlarının istinat duvarlarıyla kapatılmaması ve yapı inşa edilmemesi uyarılarında bulunuyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçoğlu Buna göre bölgede 200 ila 400 mm arasında yağış artışı öngörülüyor. Bölgemizdeki meteoroloji istasyonlarının yağış verilerine göre son yıllarda yağışta artış eğilimi var. Tespitlerimizde hafif bir yükseliş eğilimi gözüküyor. Çoğu zaman şiddetli yağışlarda ve yağış anomalilerinde artış oluyor. Bu da beraberinde sel ve heyelan getiriyor. Bölgemizde iklim değişikliğiyle beraber daha fazla sel ve heyelan bekliyoruz. Bunun ciddi bir şekilde ele alınarak tedbir getirilmesi gerekiyor dedi. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre İzmir Seferi Seferihisar'da yapılması planlanan Jiyotermal Enerji Santrali'ne karşı bir araya gelen yöre halkı şantiye alanını kapatarak protesto yaptı. Santralin zeytin ormanlarına ve bölge doğasına zarar vereceğini söyleyen köylüler şantiye ve arama kuyuları hakkında suç duyurusunda bulunarak her türlü hukuki yola başvuracaklarını belirtti. Köylüler yapılması planlanan santralin erkence türü zeytin ormanları başta olmak üzere bölgenin doğasını ve buradan geçimini sağlayan insanları tehdit ettiğini belirtiyor. Uzmanlar projeyle ilgili iki riskin altını çizmiş. Havada oluşacak yüksek ısıdaki nemle hava ve su kaynaklarına karışacak zehirli maddeler. 14 jeotermal arama kuyusu yapılması planlanan bölgede yasal izin süreçlerinin de tamamlandığı belirtiliyor. Çevresel etki değerlendirme sürecinin... Henüz tamamlanmadığını anlatan köylüler buna karşın bir şantiyenin Orhanlı köyüne içine şimdiden kurulmuş durumda olduğunu ve jeotermal arama kuyularının inşaat süreçlerinin izinsiz bir şekilde devam ettiğine dikkat çekmiş. Seferi İhsar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de protesto eylemine katılarak köylülere destek verdi. Yetişkin yasa dışı yollarla kurulan şantiye alanının bir an önce kaldırılacağını söyledi. Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yaşar buyruksa şöyle dedi. Köyümüz yüzlerce yıldır burada üreterek yaşamını sürdürüyor. Burada jeotermal santrenin üreteceği elektrikten daha kıymetli bir şey olan gıda üretiyoruz. Çünkü sadece bizim değil kurdun, kuşun, tüm varlıkların yaşam hakkı buna bağlı. Bu yüzden köyümüze jeotermal istemiyoruz dedi Yaşar buyruk. Yeni bir rapor, Brezilya'nın karbon emisyonlarının devlet başkanı Jair Bolsonaro döneminin ilk yılı olan 2019'da Amazon'da daha yüksek ormansızlaşmaya neden olduğunu ortaya koydu. 9 artı. Veriler Brezilya'nın bu yılki karbon salımı hedeflerini karşılayamayacağını ve 2025 hedeflerinden de şu anda uzaklaştığını gösteriyor. Ülkede konuyla ilgili en kapsamlı çalışma olan SEG'e göre... Brezilya 2019'da 2175 milyar ton karbondioksit eşdeğeri sardı. Brezilya 2004'ten 2012'ye kadar olan salımlarını azaltmayı başardı ancak veriler 2009 Kopenhag iklim zirvesi öncesinde kabul edilen gönüllü hedeflere rağmen bu eğilimin tersine döndüğünü gösteriyor. Tarıma yönelik arazi kullanımındaki değişiklikler ve artan büyükbaş hayvan çiftlikleri emisyonların artışındaki ikinci faktör. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yıl Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da geleceği nefes etkinliğinin düzenleneceğini duyurması üzerine Türkiye Ormancılar Derneği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılı da oldukça kurak ve sıcak geçmiş olup ülkenin önemli bir bölümünde fidanlar kış uykusu olarak adlandırılan döneme henüz girmedi. 11 Kasım tarihinde farklı coğrafi bölge ve yüksekliklerdeki toprakların dikim için uygun olup olmayacağı henüz belli değil dendi. Aynı günde rekor kırmak hedefiyle aceleyle fidan dikilmesinin hatalı uygulamalara yol açabileceğini belirten açıklamada, bu durum fidanların yaşama şansını düşürecek, sonrasında gerçekleştirecek tamamlama dikimleri ise dikim maliyetlerini arttıracak. Bu durum belki de binlerce insanın emeklerinin boşa gitmesiyle sonuçlanacak ifadeleri yer aldı. Türkiye Ormancılar Derneği tarafından yapılan açıklamada aynı günde milyonlarca fidan dikilmesi yerine her yıl için uygun dikim zamanlarının belirlenmesi planlamanın da buna göre yapılmasının daha iyi olacağı belirtildi. Keşan-Sazlıdere-Gökçetepe köyleri arasında özel bir şirket tarafından yapılmak istenen liman ve kara boru hattı, ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada bilirkişi heyetinin incelemesi gerçekleşti. Heyet Edirne İdare Mahkemesi tarafından atanmıştı. Bakalım liman ve karaboru hattı gerçekleşecek mi? İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri